Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Sebe Suresi 1-54. ila Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden almıştır. Mek'i surelerin temel konularından olan tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bazı peygamber kıssalarına temas eden bir mahiyettedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ...ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya çıkanı da O bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez, dediler. De ki, hayır, görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için... O size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Çünkü Allah o gün iman edip de salih amel, sevaplı işler işleyenleri mükafatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz Geçersiz, hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen gerçek bilginler, sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın, hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. O küfre sapanlar, İnkar edenler birbirlerine, peygamberi kastederek, size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman, mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi? dediler. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir saplıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde, önlerinde ne var, arkalarında ne var, bakmadılar mı? Eğer dilersek, onları yerin dibine geçiririz, yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda, Allah'a yönelen her kul için, elbette bir ibret vardır. Andolsun ki biz, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde, emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a, kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Ey Davut ailesi! Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca, anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı, o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Gerçekten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidri ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlar da birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri Oralarda korkusuzca gezin, dolaşın demiştik. Onlar da isyankâr bir edayla, Ey Rabbimiz, mesafemiz yakındır, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun ki iblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardı. Halbuki onun kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye, O'na bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır. Resulüm, de ki, Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlarda onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. O Allah Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da hak olanı derler. O çok yüce, çok büyüktür. Onlara de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Bildikleri halde sen de ki, Allah'tır. Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz, kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır? Hayır, doğrusu o Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rasulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler? De ki, o size vaad olunan öyle bir gündür ki. ''Ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz.'' Küfre sapanlar ''Biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız.'' dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar, o büyüklük taslayanlara, ''Siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk.'' derler. Yine o büyüklük taslayanlar orada zayıf sayılanlara ''Size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz.'' derler. Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara ''Hayır, gece gündüz, hile yapıp bizi imandan soğutarak, bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı, Allah'a ve emirleri yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? Biz hangi memlekete bir uyarıcı peygamber göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı şımarıkları, biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz şeyleri inkar edenleriz dediler. Bir de o refah düşkünleri, biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz, biz sizin iddia ettiğiniz gibi, azaba uğratılacak da değiliz dediler Resulüm de ki şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir dilediğine daraltır fakat insanların çoğu bilmezler ey insanlar sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır İşte onlar var ya Kendilerine yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır. Ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince, işte onlar azabın içinde olacaklardır. De ki, şüphesiz Rabbim, kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve ona kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız, Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O günde Allah onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere bunlar mı size tapıyorlardı diyecek. Melekler de senin şanın gücedir. ''Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil, sensin. Fakat onlar bize değil, cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı.'' diyecekler. İşte o gün kıyamette birinizin diğerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın deriz. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman... ''Bu, atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir.'' dediler. Yine, ''Bu Kur'an, uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir.'' dediler. Kafir olanlar, ''Hak Kur'an kendilerine gelince de yine, bu apaçık bir sihirden başkası değildir.'' dediler. Halbuki biz onlara, ''Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik.'' Ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar Mekkeli müşrikler, öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. De ki, ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. De ki tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. De ki, hak din olan İslam ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir. Deki eğer ben haktan saparsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam, Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o, hakkıyla işitendir, bize çok yakındır. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur, azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden, imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden, gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Sebe Suresini Dinlediniz